Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Deniz Utkulu -Eğer ve yeni bir Yeşilçam Arkesi programına daha hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda yine e, Türk sineması ve Yeşilçam tarihi üzerine e, değişik bir e, program hazırladım sizlere. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızın içerisinde e, Çetin İnanç anlatıyor ve Kunt Tulgar anlatıyor isimli iki program yapmıştım. Seçtiğim e, bir filmi şarkılarla birlikte ve repliklerle birlikte Yönetmenlerimizle birlikte yapılan görüşmelerden anlattırmıştım ben. E, bu haftaki programda da e, Killing filmlerini Yılmaz Atadeniz'e anlatacak. E, birazcık daha değişik bir yöntem seçtim. E, bu sefer e, Mesut Karan'ın Safa Öneal'la birlikte yaptığı görüşmede Yılmaz Atadeniz'e anlatan bir e, bölümü aldım. Çok güzel bir şekilde anlatmış. Oradan e, Killing filmini e, hem Yılmaz Atletiniz'de yaptığımız e, görüşmelerde anlatışı hem de e, Nizam Eren'in programındaki bir e, kısa kı kısmı alıntıladım. Ve bu şekilde bir e, Yılmaz Atadeniz anlatıyor derlemesi gerçekleştirdim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. De, daha önce yaptığım e, Çetin İnanç, Dünya Kurtar adam adımı anlatıyor kaydı çok benim. İşte ayrıca internette podcast olarak da e, epey arkadaştan e, güzel geri dönüşler aldım. E, onun için bu serimize de yani devam etmek istedim ben. E, Yılmaz Atadeniz'in ilk başta Safa Yonal'da başlayacağız ve daha sonra Yılmaz Atadeniz'in sesinden kilim filmleri Hepinize iyi dinlemeler. Şimdi bu Yılmaz Atadeniz eski deyimle çok nevi şahsına münasır bir adamdır. Yani bir defa bir yönetmen olarak bir film yapımcısı olarak kendisinin ayrı bir çizgisi vardır. O bulvarda, o kulvarda. Devamlı o kulvardan yürümüştür. Bir o çeşit, bir bu çeşit, onu da yaparım, bunu da yaparım, şu konuya da girelim, bu konudan da çıkarım gibi bir duyguya hiç kendini kaptırmamıştır. Bir serüven adamıdır. İçinde gizli kalmış bir serüven adamıdır ama. O adamı içinde hapsetmiştir. Ee, ve yapamadığı gerçekleştiremediği bütün serüvenleri sinemasında yakalamıştır. Yani yaptığı bütün filmler Killing'den Tarzan'a kadar hepsi kaçmaca, kovalamaca, başka ülkelere gitmece, başka insanları anlamaya, çözümlemeye çalışmaca ile geçmiştir. Bizim aramızdan çıkmış bir Halis çandı bir sinemacının bu tür bizim dışımızdaki konulara meyil vermesi, ilgi göstermesi düşünülecek bir şeydir. Bu onun bize yabancılaşması anlamına gelmez. Bizim kültürümüze, bizim yaşam biçimimize yabancı kalması, dışlaması, uzak bakması anlamına gelmez. Ben şöyle yorumlamaktayım ve bunda bir sabunma duygusu da yoktur. Yılmaz... Bize ait, bizim yaşamımıza, bizim hayatımıza Bizim mahremimize, bizim geleneğimize, göreneğimize uygun aşklardan başlayıp intikamlara varıncaya kadar çeşitli konuları başka sinemacılara, onları yapmayı çok sevenlere bırakmıştır. Kendisini bu konunun dışında tutmuştur. Kendisi hep bir taze çocuk olarak, bir genç adam olarak kalmış, bütün enerjisini yabancı türü filmlere saklamış ve harcamıştır. Klink hiçbir zaman İtalyanların yaptığı klink bu değil. Evet. Şimdi ben Klink, İstanbul'da Klink uçan adama karşıyı çektim. Bendeki bütün hata kendi stüdyomda sakladım. Ama ortağım Mevlüt diye bir adamdı, duldurucum. Filmler siyah beyaz filme dayanamıyor, yıkıyor kardeşim. 50 liralık gümüş. Yani ben aynı benim 7 tane filmimi yıkamış siyah beyaz. Ya siyah beyaz namazındasın, niyazındasın. En büyük cinayeti işledim dedim. Benim filmlerimi yıkayarak. Dedim. O kısımları, siyah beyaz kısımları 10 lira karşılığında vermiş. Aynı filmin 16'lıklarını aldım da. Pis ve tozlu. Ve onları kendi kurguma göre birleştirdim. Ancak ikisini birleştirerek tek film haline getirdim. Mesela bunu Berut'a sattık, Suriye'ye sattık, İran'a sattık. Her birine haber gönderdim, kaset gönderin diye. Hiçbirinde çıkmadı kardeşim. Almanya'ya sattık. Almanya'da filmler su altında kalmış. Bir tane kopya yok. Yani kısacası film, asıl filmlerin şeyi ortada yok. E Tabii şimdi şimdi e, hani yeni nesil, kurgusuna çok kopukluk var diye ama filmin zaten kendisinde bir sürü şeyistik var. Hayır, Olmaması imkansız. Sakın benden korkma oğlum. Benim sana bir fenalığım dokunmaz. Ben iyilerin dostu, kötülerin düşmanı Şazem bölüm Babanın katili filmi yap. Şazem de. Şazem Aynen. Klinik filmlerine başlamanın sebebi ne biliyor musun? O devirde bu avantür filmlerde oynayacak ne Hülya Hanım geliyor, ne Türkan geliyor, ne Fatma ile çalışabiliyoruz. C ben yapmadım. öyle bir film yapayım ki dedim, bunların yaptığı hasılatı geçsin. Ve o sırada Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'da bir işim vardı, dönüyorum. Üsküdar'daki Beşiktaş'a giden vapurda bir gazete var. Gazetenin yalnız arkasını okuyorlar, atıyorlar. Ulan nedir dedim, aldım. aldım gazetenin arka sayfası Kling'in fotoğrafı. F Fotoğrafını mı? Fotoğrafını. Yani, evet, evet. Ve üstünde yazıyor, bu taklit edilemez bilmem ne diye. <gülüyor> ben dedim ki, ben bunun aynısını iskelet iskeleti. Aynı iskelet gibi yaptım. Yani eller iskelet, kafa iskelet, ayaklar iskelet. Hiç onların şeklini uydurmadım. Ve hikaye tamamen... Bir de uçan adam koydum o evet işe. Yani Ve İrfana orada... İrfan zayıf. Ona kılıf yaptık. Vücut kılıfı yaptık. Evet. Ve o devirde ayağının dibinde barut patlatıyorum bir çanağın içerisine karavırtı koyuyorum. Elektrik kablosuyla ile hemen kızılayan patlıyor. Patladığı zaman duman çıkıyor. Ve elbiseyi değiştiriyoruz. Bir daha patlatıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman şazem diye bir laf. <gülüyor> Velhasıl Klinik filmleri o kadar iş yaptı ki bugünkü zenginliğim, rahatlığım ve hızlı ee... Eskişehir'den hasılat geldi. Hiç unutmuyorum. O devirde bahçe sinemaları bir buçuk lira. Eskişehir'in hasılatı en çok Türkan Şoray'lı, Hülya'lı, Fatma'lı, Filiz'li jönleri saymıyorum. En fazla bir haftadaki hasılatı beş bin lira. Benim önüme bozuk para olarak on bin lira para koydular böyle. Ben durdum. Ya dedim bozuk var bu kadar mı benim param dedim şımarışçasına. Abi daha var, ne kadar var dedi. 24.600 lira dediler. 24 bin 600 liranın 400 lira ilave ettik 25 bin lira oldu. Etilerdeki şimdi oturduğum katı 65 bin liraya aldık. 22 sanere götürdüm Emel'i. <gülüyor> Kırılanma değil, pahalı duruma getirecek formülün tamamı değildir! Delirdin sen? Neler saçmalıyosun! Şimdi seni gebertirim! <gülüyor> evet, Clem! Ama korkacak bir şey yok bebek! Kadınlara zararım dokunmaz benim! Hem bana yardım edenlere! Formülün yerini sölersen, ...senin yanında çalıştığın profesörden daha fazla memnun ederim bebek! Hadi bakayım! Konuş bebek! Cevaplar bana! Hadi! Ama bana tabanca mı çekiyorsun? Beni Cemil Bey'e ihanet ettiremezsin. <gülüyor> Demek King'e karşı geliyorsun öyle mi? <gülüyor> Deformasyonu hamurum senin. Bana kurşun işler mi sanıyorsun? İnsan değil misin? İstimdeki iskelet sahtekanlığını koruyan bir elbise sadece. Evet ama içindeki adam kafası, zekası ona kurşun işler mi? Deform yoksa ateş ederim. Mesela adaya getirdik. Şimdi adadaki sahne şu. Adaya geliyor. Karşılayanlar karşılıyorlar. Hem e, Pervinpar'la Muzaffer Teme'yi baba o kız alıyor. Yıldırım Yencer'de karşılanıyor. Ve e, arazide bir sütreyenin arkasına geliyor. Kaya açılıyor. Oradan içeriye giriyor. Adanın altında koskocaman bir görüyorsun ki kömür atıyorlar. İslam'ı çıkartıyor filan. Çıkıyor yukarıda elektrik santralı gibi mükemmel. Nerede içi? Kağıthaneye elektrik fabrikasında çalıştım. Onun içini oraya monte ettim. Adanın altında öyle bir teşkilat varmış gibi yaptım. Bir de gelen esirleri yakalayıp getirdikleri bir de mağara yaptım. E, Bunlar hepsi iş Sinirlenme Killing. Malumat alacağımız biri var elimizde. Mahzeni görünce her şeyi anlatmaya kararlı. Pek dostum. Klink ölmediğini herkese ispatlamak için ülkemize gelen dünyanın en zengin kadını olan güzeller güzele Avusturyalı prensesin dillere destan muhteşem mücevherlerine göz koymuştu. Klink için kolay bir aldı. Otel odasında prensesi öldürüp mücevherleri çalıp kayıplara karıştı. Ama uçan adam onun peşini bırakmadı. Kling'i Galata Kulesi'nde yakaladı. Kling'le aralarında müthiş bir kavga başladı. Kavga Galata Kulesi'nin Kurşunlu Tepesi'nde devam etti. Sonunda Kling uçan adamla kavgasında yenilip kuleden aşağıya düştü. İnsanlık böylece Kling gibi bir tehlikeden uçan adam sayesinde kurtuldu. Bu Killing davası da burada biter. Hayır sayın seyirciler, Killing davası bitmedi. Her taşın altından çıkan Killing'in bir sürprizi bu. Herkes Killing'in öldüğüne inanıyordu. Belki sizler de bundan evvelki filmde Killing'in öldüğüne inandınız. Hayır, yine gazeteler sütun sütun yazı yazacak, veziler Killing yaşıyor diye bağıracak. Killing'i çekiyoruz, Galata Kulesi'nde final çekiyoruz. Yıldırım şimdi resimleri var zaten, göreceksiniz. O Yıldırım Gencer, o balkon kısmında dışarıda tek eliyle durabiliyor. Burada bugünkü aktörlerin hiçbirine o hareketi yaptıramazsınız. İki, ondan da vazgeçtik. Ben fazla doyumsuzum. E, o sırada tamir ediliyor. Tamirde iskele var. İskeleden ben tutuna tutuna çıktım. Nereye çıktım? Galata Kulesi'nin kurşunlu şapka kısmına çıktım. Ve oraya hem klinik gelsin dedim, hem uçağın adamı gelsin. Onlar geldiler. Kameraman da geldi yorum. Rafa Çiriner, sen delisin. Senin çoluk çocuğun var. Düşünmüyorsun. Ulan tutunacak yerin yok. Dedim ki, sen çekmiyorsan Ferhat diye asistanı var. Hala yaşıyor o çocuk. Onu gel bakayım sen dedim. Tabii biz emir edince herif asker gibi geldi yukarıya çıktı. Yalnız durduğumuz yer nasıl biliyor musunuz? Şurası 40 metre aşağısı. Ben bu kenarda duruyorum. Benim korkum yoktur. 40 metreden elimde tutacağım ve kavga çekiyoruz. Galata Kulesi'nden göründüğü zaviye Galata Köprüsü bütünüyle görünüyor. Bütün emin önü görünüyor. <gülüyor> evet green. Ama korkacak bir şey yok bebeğim. Kadınlara zararım dokunmaz benim. Ya bana yardım edenlere. Formülün yerini sölersen, senin yanında çalıştığın profesörden daha fazla memnun ederim bebek. Hadi bakayım. Konuş bebek. Cevap ver bana. Hadi. Ne <Gülüyor> o bana tabancam çıkıyor? Beni Cemil diye ihanet etmezsen. Ha ha ha. karşı geliyorsun öyle mi? Nefes! <gülüyor> Depolmak sağ olayım. Bana kurşun işler mi sanıyorsun? Bir i̇nsan değil mi? İçindeki iskelet sahtekarlığını koruyan bir elbise sadece. Evet ama içindeki adam kafası, zekası ona kurşun işler mi? Nefes ol yoksa atlaşıyorum. Bekleyin. Evet.